Vetüvi musallat'a namazını kılmaklığın burda, namazını kılmaklı. 30 daireli bir ev bazen büyük şehirlerde motor emisimalar, büyük şehirlerde 30 daireli bir ev sabah namazında lamba yanmıyor pencerelerden.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 gereği yayışır. O kadar. Bir ferde dahi şadır olması mümkün değil. İstifade edilmez. La teşbih İslam dininin orta direği namazdır. Namazdır. Namazdır. Gençler. Memleketin delikanlı evlatları gelen bütün üniversite çocuklarına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 Aç Allah'ım bana lütfet zorumu kolaylaştır diyeceksin. Cenab-ı Hakk'ın imdadı göz açıp yumuncaya kadar yaşayacak inşallah o <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, onun için yavrularınıza Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Nuru evladekum vehum ebnao sab mu'sinin. Vadrubu vadrubuhum aliha ve ve fil Peygamber Efendimiz buyuruyorlar yedi yaşında yavrularınıza namazı emretmeye başlayın buyuruyorlar Konyalılar Duyuyor musunuz? Yani ilkokula giderken yavrucağız namaz kılmaya alışacak Babasıyla beraber Erkek evlat camiye gidecek Kız evlat Başını örtecek Uzun eteklik giyecek Ayağına çorap giyecek Ondan sonra Böyle mis gibi başörtüsüle annesinin yanında yatıp kalkacak. Evvela böyle. <gülüyor> Fatiha'yı öğreteceksin, ihlas-i inna öğreteceksin. Namazı kılmanın usulünü öğreteceksin. Öyle yatıp kalkacak. Sonra bir sene sonra alt ay sonra güzel güzel kendisi kılmaya başlayacak. Artık vakitlerin rekatlarını kendisi öğrenmiş olacak. Hadi oğlum namazını kıl, hadi kızım namazını kıl dedin mi? Ertesi sene. Hemen gidiyorum, kılıyorum diyecek. Adresini kendi alıp öğle namazını gayet güzel kendisi rahatlıkla kılacak. On yaşına girdi mi?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 ya yataklarını ayrı ayrı yerlere serin fitne Allah korusun kötülük eve sokulabilir diyor şimdi evet ezanımız okunduğu için fazla uzatmayayım cemaatimi fazla geciktirmeye de hakkım yok öyle biliyorum muhterem müminler peygamber efendimizi mübarek mihrabında dizi üzerinde önünde ile beraber bu derste bırakıyorum gelecek cuma işe yine Cenab-ı Cebrail ile İslam peygamberinden başlayacağız Teala. Muhterem müminler memleketin aziz evlatları demek ki kelimeyi şehadet okuyan her Müslüman ve mümin için namaz farzdır farzdan evvel farzdır farzdan sonra farzdır farzın içerisinde yine farzdır dinin direğidir kim namazını ikam ederse dinini dikmiş olur mağmur etmiş olur ve men terekeha fekat e e edemeddin. kim namazını terk ederse dinini yıkmış olur diyor Resulü Zişan Cenab-ı Hak neslimizden namaz kılanlar getirsin diye duacıyız